131. konu Hazreti Peygamberin Halit'e yazdığı mektup Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Peygamber ve Allah'ın Resulü olan Muhammed'den Halit bin Velide selam üzerine olsun Ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamdederim Mektubun elçinle beraber bana geldi Beni Haris bin Kab'ın savaşmaksızın Müslüman olup kendilerini davet ettiğin İslam'ı kabul ettiklerini söylüyorsun Onların Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ettiklerini de öğrenmiş olduk, Allah onları hidayetiyle doğru yola iletti, onlara müjde ver ve onları uyar, sonra dön gel, seninle beraber onların heyeti de gelsin, selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun.